Cenazeyi yıkamadan defnedet etmişler. Ee, tekrar çıkarıp yıkamak gerekir mi? E, cenaze için namazını kılmak için ne yapmanız lazım mutlaka? Onun yıkanması icap ediyor. Peki Hı -hı. yıkanıp yıkanmadığını bilmediniz ama yıkandığını zannediyorsunuz, evet. namazını kıldınız ve defnediniz. Bu defnedilen e, cenazenin defin edildikten sonra çıkarılması, tekrar yıkanması şart değil. Artık defnedilmiştir. Evet. Yani defnedilen bir cenazenin çıkarlabilmesini az önce söyledik. Bir takım şartlar var. Nedir? Adli bir meseledir. Çıkarmanız gerekiyordur. Hı hı. Yani öldürülmüştür mesela. Bunun hangi sebeple öldürüldüğünü tespit amacıyla çıkarlabilir. Bir. 2 o bölgeden yol geçecektir. Onu çıkarır nakledersiniz. Ayrıca mesela sele maruz kalan bir bölgedir. O kabirden oraya methun olan zatı çıkarmak suretiyle başka yere nakledersiniz. Yoksa cenaze namazı kılınmadan defnedilmiş yahut yıkanmadan defnedilmiş de olsa defnedildikten sonra o kabirden o zatın vefat eden merhum veya merhumenin çıkarılması caiz olmaz. Hı. Mezar başında hocam defnedilmiş namazı kılınmadan mezar başında onun namazı kılınır mı? yani peki? namaz kılınmamış. Ee, ne yapabiliriz? Rasulullah Aleyhisselam mesela Mescidi Nebeviyi temizleyen bir hanımefendi vefat etmiş. O dönemde gece defnettiler. Haber de vermediler ki Yahudiler bir yaramazlık yapar peygamberimize diye. Sonra Bakıyı kabristanından geçerken yeni defnedilmiş bir kabir gördü. Kim olduğunu sordu ve mescidin i Nebevi'yi temizleyen kadın olduğunu söylediler. Niçin haber vermediniz dedi. Ee, onlar da sebebini, gerekçelerini söylediler. Daha sonra Resulullah aleyhisselam o, o kabrin başına gelmek suretiyle orada cenaze namazını kıldılar. Hı hı. Demek ki ee, cenaze namazı kılınmadan defnedilen birisi varsa ki buna daha ziyade vücudun bozulmamış olması diye bir şart getiriyorlar ki bu e, yani 3 günde 5 günde olacak bir hadise değildir. Orada kabrin başında cenaze namazı kılınabileceğini Resulullah Aleyhisselam'ın bu uygulamasından öğreniyoruz. Evet.